28. söz. Şu söz cennete dairdir. Şu sözün iki makamı var. Birinci makam cennetin bazı letaitine işaret eder. Fakat 10. sözde 12 hakikat Katı katıa ile gayet kat'i bir surette ve bu sözün ikinci makamında 10. sözün hülasası ve esası, müteselsil gayet metin, arabi bir bürhan-ı kat'i ile gayet parlak bir tarzda vücudu ispat olunan cennetin ispat vücudundan bahis değil. Belki şu makamda yanlış sual ve cevaba ve tenkide medar olan birkaç ahvali cennetten bahseder. Eğer tenfik ilahiyeti kursak sonuna azın bir söz o muhyetat-ı dair yazılacaktır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mübşirillezine amenu ve amilussalihat en lehum cennetun tecri men tahtihal enhar. <gülüyor> Kullama uskuru minha min semeretin miskan kalu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 Orada onlar için tertemiz kadınlar vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Cennet-i dair bazı suallere kısa cevaplardır. Cennete dair, cennetten daha güzel, hurilerden daha latif, selsebilden daha tatlı olan beyanat ayet ayat Kur'aniye kimseye söz bırakmamıştır ki fazla bir şey söylensin. Fakat o parlak, ezeli ve ebedi, yüksek ve güzel ayetleri kehme takrib için bazı basamakları hem o cennet-i Kur'aniye'den numune için bazı çiçeklerin numunesi nevinden bazı niteleri söyleyeceğiz. Beş durumuzlu sual ve cevaba işaret edeceğiz. Evet. Cennet bütün lezaiz-i maneviyyeye meda olduğu gibi bütün lezaiz-i cismaniyeye de medardır. Sual. Kusurlu, noksaniyetli, mütegayir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve cennetle ne alakası var? Madem ruhun âli lezaizi vardır, ona kafidir. Lezaizi cismaniye için bir haşr cismani neden icap ediyor? En cevap. Çünkü nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli, paranlıklıdır. Fakat masluat ilahiyenin bütün envauna menşe ve medar olduğundan bütün anasır sairenin manen felkine çıktığı gibi, hem tesafetli olan nefs-i insaniye, sır-ı camiyet itibariyle, tezakki etmek şartıyla, bütün letaik-i insaniyenin felkine çıktığı gibi, öyle de, cismaniyet en cami, en muhit en zengin bir aileyi i tecelliyatı, esma ilahiyedir. Bütün hazain-i rahmetin müddeharatını tartacak ve mizana çekecek aletler cismaniyettedir. Mesela dildeki kuvve-i zayika, rızık zevkinde, envai matumat adedince mizanları menşe olmasaydı, her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadı tartamazdı. Hem ekser esma ilahiyenin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevli ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir. Madem şu kainatın saniye, şu kainatla bütün haza ile rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyat-ı esmasını bildirmek ve bütün elvay ihsanatını kattırmak istediğini kainatın gidişatından ve insanın camiyetinden 11. sözle ispat edildiği gibi tatil anlaşılıyor. Elbette şu seyli kainatın bir havuz-ı ekberi ve bu kainat tezgahının işlediği mahsulatın bir meşer azamı ve şu mezra dünyanın bir mahzini ebedisi olan dar-ı saadet şu tainata bir derece benzeyecektir. Hem cismani hem ruhani, bütün esasatını muhafaza edecektir. Ve o sani hakim ve o adil rahim elbette cismani aletlerin lezaifine ücret olarak ve hidamatına mükafat olarak ve ibadat-ı sevap olarak onlara layık lezaizi verecektir. Yoksa hizmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki hiçbir cihetle onun cemali rahmetine ve kemali adaletine uygun değildir. Kabile tevfik olamaz. Sual. Cisim eğer hayati olsa, etnai bedeni daim terkip ve tahilindedir. İnkıraza mahkumdur. Ebediyete mazhar olamaz. Ekil ve şür, bekâ-i fahsî ve zevciye ise, bekâ-i ne içindir ki? Şu alemde birer esas olmuştur. alem ve ebediyette ve âlem-i uhreviyde şunlara ihtiyaç yoktur. Neden cennetin en büyük ise sırasına geçmişler? El cevap. Evvela şu alemde cismi hayatın inkaraza ve mevte mahkumiyeti ise varidat ve masarifin muvazenesizliğindendir. Çocukluktan sinni kemale kadar varidat çoktur. Ondan sonra masarif ziyadeleşir, muvazene kaybolur ve da ölür. alem ebediyette ise zerratı cisim sabit kalıp terkip ve tahliyle maruz değil. Veyah muazene sabit kalır. Varidatla masarif muazenettedir. Haşiye şu dünyada cismi insani ve hayvani, zerrat için güya bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki, camit zerreler ona girerler. Hayattar olan âlem-i zerrat olmak için niyakat kesbederler, çıkarlar. Ahirette ise, ''İnneddârel âhirete lehiyel hayavan'' sırrınca, nur hayat orada âmdır. Nurlanmak için o sıydı sefere ve o talimat ve talime lüzum yoktur. Zerreler demirbaş olarak sabit kalabilirler. Devre daimi gibi cism hayat. zihayat, için hayat-ı cismaniye tezgahının işletilmesiyle beraber ebedileşir. Ek ve ve muamele zevciye. Gerçi bu dünyada bir ihtiyaçtan gelir, bir vazifeye gider. Fakat o vazifeye bir ücreti i olarak öyle mütenevi leziz lezzet işlerine bırakılmıştır ki, saib lezaize tereccün ediyor. Madem bu dar-ı elemde bu kadar acil ve ayrı ayrı lezzetlere medar, ekil ve nikâhtır. Elbette dar-ı lezzet ve saadet olan cennette o lezzetler o kadar ulvi bir suret alıp ve vazife-i dünyeviyenin uhrevi ücretini de lezzet olarak ona katarak, ve dünyevi ihtiyacı dahi ukrevi bir hoş iştah suretinde ilave ederek cennete layık ve ebediyete münasip en cami hayattar bir madeni lezzet olur. وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ illa اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِيْبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ Evet. Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Asıl hayata mezhar olan ise ahiret yoldudur. Sırınca şu dar dünyada Camit ve şuursuz, rahayatsız maddeler. Orada şuurlu, hayattardırlar. Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar emri anlar ve yapar. Sen bir ağaca desen, filan meyveyi bana getir, getirir. Filan taşa desen, gel, gelir. Madem taş, ağaç bu derece ulvi bir suret alırlar. Elbette ek ve şırp ve nikah gibi, hakikat-i cismaniyelerini muhafaza etmekle beraber, Cennetin dünya fevkindeki derecesi nispetinde, dünyevi derecelerinden o derece yüksek bir suret almaları iktidar eder. Sual, el-mer'u mu'aman ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir sırrınca. Dost dostuyla beraber cennette bulunacaktır. Halbuki basit bir bedevi, bir dakikada sohbet-i lillah için bir muhabbet peydah eder o muhabbetle cennette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunması lazım gelir. Halbuki gayr-i mütenahi feyze mazhar, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın feyzi bir basit bedeli feyziyle nasıl birleşir? El cevap. Bir temsille şu ulvi hakikate şöyle bir işaret ederiz ki mesela gayet güzel ve şahşalı bir bağda, muhteşem bir zat, gayet büyük bir ziyafet, Gayet Müzeyyen bir seyranga öyle bir surette ihzap etmiş ki kuvve-i zayikanın hissedecek bütün lezaiz-i maklumat-ı cami, Kuvve i hoşuna gidecek bütün mehasil-i şamil, kuvve-i hayaliyeyi keyiflendirecek bütün gara-i müştemil daha keza, bütün kavası zahire ve batılayı okşayacak ve memnun edecek her şeyi içine koymuştur. Şimdi iki dost var. Beraber o ziyafete giderler, bir locada, bir sofrada oturuyorlar. Fakat birisinin kuvvet zayikası tek az olduğundan cüz'i zeh alır, gözü de az görüyor, kuvve şamması yok, sanayi gribeden anlamaz, harika şeyleri bilmez. Onluz hekâhin binden ve belki milyondan birisini kabiliyetin üstünde ancak zevk ederek istifade eder. Diğeri ise bütün zahiri ve batini duyguları. Akıl ve kal ve his ve latifeleri o derece mükemmel ve o mertebeye inkişaf etmiştir ki o seyrangahtaki bütün incelikleri, güzellikleri ve ve garayıbi ayrı ayrı hissedip zevk ederek ayrı ayrı lezzet aldığı halde o dostla omuz omuzadır. Madem bu karma karışık, elemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor, en küçük ve en büyük beraberken seradan müsireye kadar fark oluyor. Elbette dar saadet ve ebediyet olan cennette bir tarih-i evla dost dostuyla beraberken her birisi istidadına göre sofrayı rahman Rahim'den istidatları derecesinde hisselerini alırlar. Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa beraber bulunmalarına mani olmaz. Çünkü cennetin sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde umumun damı arş azamdır. Nasıl ki mahruti bir dağın etrafında, birbiri içinde, birbirinden yüksek, kaidesinden zirvesine kadar surlu daireler bulunsa, o daireler birbirinin üstündedir. Fakat birbirinin güneşi görmelerine mani olmaz. Birbirinden geçebilir, birbirine bakar. Öyle de cennetlerde buna yakın bir tarzda olduğu- hadisin mütevvi rivayatı işaret ediyor. Sual hadiste denilmiş huriler yetmiş hulleyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor. Bu ne demektir, ne manası var, nasıl güzelliktir? En yani cevap, manası pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir şöyle ki, şu çirkin ölü camit ve çoğu kışır olan dünyada hüsün ve cemal, yalnız göze güzel görünüp ülfetemani olmazsa yeter. Halbuki güzel, hayatlar, rövnaklar, bütün mükışırsız, lütf ve kabuksuz iç olan cennette, göz gibi bütün insanın duyguları, latifeleri, cinsi latif olan hurilerden ve huriler gibi ve daha güzel dünyadan gelme, cennetteki nisa-i dünyeviyeden ayrı ayrı hisseyi zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler. Demek en yukarı kullenin güzelliğinden tut, ta kemik içindeki iliklere kadar birer hissin, birer latifenin medar zevki olduğunu hadis işaret ediyor. Evet, hurilerin yetmiş kulleyi giymeleri ve bacaklarındaki kemiklerin ilikleri görünmesi tabiriyle hadis-i şerif işaret ediyor ki, insanın ne kadar perver ve zevkperest ve zinete meftun ve cemale müştak duyguları, ve hasseleri ve kuvaları ve latifeleri varsa, umumunu memnun edip doyuracak, ve her birisini ayrı ayrı okşayıp meskut edecek maddi ve manevi her nevi zine ve hüsnü cemale huriler camidirler. Demek huriler cennetin aksamı zinetinden yetmiş tarzını bir tek cinsten olmadığından birbirini sefretmeyecek surette giydikleri gibi kendi vücutlarından ve netiz ve cisimlerinden belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsn ve cemalin aksamını gösteriyorlar ve Orada canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır. İşaretinin hakikatını gösteriyorlar. Hem cennette lüzumsuz, kışırlı ve fuzuli maddeler olmadığından, ehli cennetin ekil ve şürbünden sonra kazuratı olmadığını hadisi şerif beyan ediyor. Madem şu süfli dünyada en adi zihayat olan ağaçlar, çok takaddi ettikleri halde kazuratsız oluyorlar. En yüksek tabakayı hayat olan cennet ehli neden kazuratsız olmasın? Sual, ehadisi şerife de denilmiştir ki bazı ehli cennete dünya kadar bir yer veriliyor. Yüzbinler binler kasır, yüzbinler binler huri ihsan ediliyor. Bir tek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var, ne ihtiyacı var, nasıl olabilir ve ne demektir? En cevap. Eğer insan yalnız canik bir vücut olsaydı veyahut yalnız mideden ibaret nebati bir mahluk olsaydı veyahut yalnız mukayyet, ağır ve muhakkak ve basit bir zat-ı cismaniye ve bir cismi hayvaniyeden ibaret olsaydı öyle çok kasırlara, çok hurilere layık ve mağluk olmazdı. Fakat insan öyle cami bir mucize kudrettir ki hatta şu dünya ifaniyede şu kısa bir ömürde, şu inkişaf etmemiş bazı netaikinin ihtiyaç cihetiyle, bütün dünyanın saltanatı, serveti ve resaisi ise belki hırsı tok olmayacaktır. Halbuki ebedi bir dar saadette, nihayetsiz istidada malik, nihayetsiz ihtiyaçlar nisanıyla, nihayetsiz arzular eliyle, nihayetsiz bir rahmetin kapısını çalan bir insan, elbette, hadiste beyan olunan ihsanat-ı ilahiyeye mashariyeti makuldür ve haktır ve hakikattir. Ve şu hakikat-ı ulviyeye bir temsil dürbünüyle rasat edeceğiz şöyle ki, bir dere bahçesi gibi, şu darla bağda bahçelerinin her birinin ayrı ayrı maliki bulunduğu halde, balda gıdası itibarıyla ancak bir avuç yeme malik olan her bir kuş, her bir serçe, her bir arı. Bütün Barla'nın bağ ve bostanları benim müzrekahım ve seyrangahımdır diyebilir. Barla'yı zaptedir, daire mülküne dahil eder. Başkalarının üstüraki onun bu hükmünü bozmaz. Haşiye, sekiz sene kemal sadakatla bu fakire hizmet eden Süleyman'ın bahçesidir ki, bir veya iki saat zarfında şu söz orada yazıldı. Hem insan olan bir insan diyebilir ki, benim Halık'ım. Bu dünyayı bana hane yapmış. Güneş benim bir lambamdır. Yıldızlar benim elektriklerimdir. Yeryüzü çiçekli mi çekli halılarla serilmiş. Benim bir beşiğimdir der. Allah'a şükreder. Sair mahlukatın iştiraki onun bu hükmünü Bir Bilakist mahlukat onun hanesini tezyin eder. Hanenin müzeyyenatı hükmünde kalırlar. Acaba bu daracık dünyada insan insaniyet itibarıyla hatta bir kuş dahi Böyle bir daire azimede bir nevi tasarruf dava ise cesim bir nimet masal olsa, geniş ve ebedi bir dar saadette, ona 500 senelik bir mesafede bir mülk ihsan etmek nasıl istibat edilebilir? Hem nasıl ki şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada, güneşin pek çok aynalarda bir anda aynen bulunması gibi, öyle de nurani bir zat bir anda çok yerlerde aynen bulunması 16. sözde ispat edildiği gibi. Mesela Hz. Cebrail aleyhisselam bir yıldızda bir anda hem arşta hem huzur-u nebevide hem huzur-u ilahide bir vakitte bulunması, hem Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın haşirde bir anda ekser etkiyâ ümmetiyle görüşmesi ve dünyada hassiz makamlarda bir anda tezahür etmesi ve evliyanın bir nevi garibi olan abdalların bir vakitte çok yerlerde görülmesi. Ve avamın rüyada bazen bir dakikada bir sene kadar işler görmesi ve müşahede etmesi. Ve herkesin kalp, ruh, hayal ciyetiyle bir anda pek çok yerlerle temas edip alâ kadarâne bulunması. Malum ve meşhut olduğundan elbette nurani, kayıtsız, geniş ve ebedi olan cennette. Cisimleri ruh kuvvetinde ve hissetinde ve hayal süratinde olan ahl cennet bir vakitte yüz bin yerlerde bulunup, yüz bin hurilerle sohbet ederek, yüz bin tarzda zevk almak, o ebedi cennete, o nihayetsiz rahmete layıktır. Ve muhbir-i sadıkın aleyhissalatu vesselam haber verdiği gibi halk ve hakikattir. Bununla beraber bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatler tartılmaz. İdlak-ı maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıklete çekmez. سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ لَا كِمْ Seni her türlü noksandan tazi ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kusatan alimi hakimsin. رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّس۪ينَا اَوْ اَخْتَعْنَا Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek Bizi onunla hesaba çekme. Allahum salli ve bi ve ayyidta ummatahu ala fathiha bi salawatihi alayh. salat ve selam. Allahum şefaat muhtar Amin. Allahum ve salatiyla cennetin kapılarını açan ve ona getirdikleri salavatlarla ümmeti için de ...o kapının açılışını teyit buyurduğun... ...habibin aleyhissalatü vesselam'a ruhmet et. Allah'ım bizi ebrar ile beraber... ...seçkin Habibinin şefaatıyla... ...cennete idihal et. Amin. Cennet sözüne küçük bir zehir... ...cehenneme dairdir. İkinci ve sekizinci sözlerde ispat edildiği gibi... ...iman manevi bir cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür dahi manevi bir cehennemin tohumunu saklıyor... Nasıl ki küfür cehennemin bir çekirdeğidir. Öyle de cehennem onun bir meyvesidir. Nasıl ki küfür cehenneme dufulüne sebeptir. Öyle de cehennemin vücuduna ve icadına dahi sebeptir. Zira küçük bir hakimin küçük bir izzeti, küçük bir gayreti, küçük bir celali bulunsa, bir edepsiz ona serkeşhane dese, beni edip etmezsin ve edemezsin. Herhalde o yerde hapishane yoksa da, Tek o edepsiz için bir hapsanı teşkil edecek, onu içine atacaktır. Halbuki kafir cehennemi inkarla, nihayetsiz izlet ve gayret ve cenan sahibi ve gayet büyük ve nihayetsiz kadir bir zatı tekzip ve islahı da aciz ediyor, yalancılıkla ve acizle itham ediyor, izletine şiddetle dokunuyor, gayretine dehşetle dokunuluyor, celaline asiyane ilişiyor. Elbette farz muhan olarak cehennemin hiçbir sebebi vücudu bulunmazsa da şu derece tezkip ve islahı acı tasam eden küfür için bir cehennem hak edilecek o kafir içine atılacaktır. Rabbena ma halaqta haza batila subhanake fakina azaban ma